Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 4. Bölüm Bir evvelki programda abdestin farzlarını okuyorduk. Abdestin farzlarından birincisi yüzü yıkamaktı. Şimdi ikinci farzdan devam ediyoruz. Kolları dirseklerle beraber yıkamak. Dirsek kolla pazonun hareket edebilen birleşme kısmıdır. Kolları kesik olan adamın, kesilen kısmı dirseklerden bileklere doğru aşağı olursa, dirseklerden kalan kısmı yıkamak farzdır. Zira, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın emri, ellerin dirseklerle beraber yıkanmasının farz olmasını gerektirir. Kesilmek suretiyle dirseklerin bir kısmı farz olma hükmünden düşünce, Bu ayeti celileye göre geriye kalan kısmı yıkamak farz olur ama dirseklerin üstünden kesilmişse o kimsenin bu kısmı yıkaması farz değildir. Şayet kollar tam dirsekten kesilmiş olursa, dirseklerin kollara dahil olduğunu söyleyenlere göre kemiğin ucuna suyu dokundurmak farzdır. Zira dirsekleri yıkamak farz olup, dirsekte, İki kemiğin karşı karşıya geldiği yer olduğuna göre, suyu iki kemiğin birbirine rastlaştığı yere dokundurmak farsa, ikinci kemiğin ucunu yıkamak da farz olur. Ama muhalif olan yani dirseğin yıkanmasını farz saymayanlara göre, kolları tam dirsekten kesilen kişi, dirseğin üstü kesilen kimse gibi teklif mahalli olan uzvu tamamen kaybettiği için, kemiğin ucuna suyu dokundurmak farz olmayıp abdest uzuvlarının ahiretteki nurunu arttırmayı muhafaza için pazudan kalan kısmı yıkamak onlara göre menduptur. Ayet-i Celil'in zahiri ifadesine göre ellerden yıkanması emredilen kısmın tamamını yıkamak farzdır. Bu durumda tırnağının dibine kuru bir çamur veya benzeri bir şey yapışmış olsa yahut, Yıkanacak yerlerden bir iğne tepesi kadar yer kuru kalsa, abdest caiz olmaz. Bol olan bir yüzüğün çıkarılması veya oynatılması gerekmez. Dar olanınsa, oynatılmasının vacip olduğu seçkin görüştür. el Camiül eshar isimli eserde zikredildiği üzere, tırnakları uzun olup, içinde kir, çamur veya hamur bulunan kimsenin abdesti, köylü olsun, şehirli olsun, müftabih olan yani kendisiyle fetva verilen sahih görüşe göre caizdir. Nitekim debusi Rahmehullah'ın görüşü de budur. Diğer bir görüşe göre ise, suyu tırnağın altına ulaştırmak gerekir. Ancak kir insanın vücudundan doğduğu için onun zararı yoktur. Saffar Rahmehullah'ın buyurduğuna göre, Tırnak uzun olduğu takdirde mutlaka altına suyu ulaştırmak vaciptir. İbnül Hümam Rahimehullah da bu görüşü benimsemiştir. Çünkü yıkamak vücudun dışına aitse de tırnak uzayınca etine mum yapışmış gibi dıştan gelen bir engel mesabesinde olur. Nevazil kitabında zikredildiğine göre şehirlinin tırnağı uzun olduğu takdirde altını yıkaması gerekir. Köylününse gerekmez, zira şehirlinin tırnaklarının yağlılığı suyun ulaşmasına mani olur. Köylününki böyle değildir. Fakat tırnaklar parmak uçlarını geçecek kadar uzarsa, onların altını yıkamanın gerekli olduğu hususunda söz birliği vardır. Bundan dolayı Üstadımız Hacı Mahmut Efendi'nin Şeyhi, Ali Haydar Efendi Kuddisesirruhum'a bu işe çok titizlik gösterir Ve özellikle ayak tırnaklarını kanatacak derecede keserek, suyun ete rahatça ulaşmasına yol açardı. 3- Başı mes etmek. Mes, ıslak elin uzvun üzerine sürülmesi demektir. İmamı Şafii Şafi Rahimehullah, başa mes etme hususunda farz olan miktarın, mes adı verilecek kadar az bir miktar olduğunu söylerken, İmamı Malik Rahimehullah, başın tamamının mesedilmesi gerektiğini söylemiştir. İmamı Azam Ebu Hanife rahmehu göre ise meste farz olan nasiye alın miktarıdır ki bu da başın hangi taraftan olursa olsun kulakların üstünden itibaren dörtte biri eder. Nitekim İbn Muire'nin babasından radıyallahu anhum'a rivayetine göre. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış ve mesleri üzerine başının ön tarafına ve sarığına mes etmiştir. Kur'an-ı Kerim başın mesh edilecek miktarı hakkında mücmel yani kapalı bir ifadeye sahip olduğundan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmehullaha göre bu hadis-i şerif onu açıklamıştır. Dolayısıyla bu konuda i̇mam Malik rahmehullaha, İhtiyatlı hareket ederek kaplama mes'i farz kılmış, İmam-ı Şafi ise yakinle amel ederek mes ismi verilecek kadar az bir yerin mesedilmesini gerekli saymış, Ebu Hanife Rahimehullah ise müttefekun aleyh yani sıhhati hususunda bütün kitapların birleştiği sağlam hadis-i şeriflere dayanarak dörtte birinin mes'ini şart kılmıştır. Abdeste başa mesetmek farz itikadi, meshin miktarının başın dörtte biri olarak takdir edilmesi ise farz ameliidir. amelidir. Bir kimse abdeste başı mesetmek farz değildir dese, farz-i itikadiyi inkar ettiğinden nevzubillah, Allah'a sığınırız, kafir olur. Başa meshetmenin farz olduğunu kabul edip, miktarı hususunda, dörtte birinden azı yeterlidir diyen kişi ise farz ameliyi inkar ettiğinden kafir olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Fıkıh kitaplarımızda farz tabiri kullanılıp bu farzın itikadi veya ameli olduğu noktasında genelde ayrım yapılmamaktadır. Fıkıh kitaplarımızdaki bu ifade tarzı farzın kısımları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin Farzı ameliyi inkar eden hakkında sanki farzı itikadeyi inkar etmiş gibi hüküm vermelerini gerektirir ki bu son derece sakıncalıdır. Başı mesederken ederken elin 3 parmağını kullanmak gereklidir. 1 veya 2 parmağıyla mesederse ederse caiz olmaz. Kulakları mesetmek başı meshetmek yerine geçmez. Kişi abdest alırken yüzüyle beraber başını da yıkasa Bu yıkama başı mesetme yerine geçer. Ancak emrolunduğu şeye aykırı davrandığı için yaptığı bu fiil mekruhtur. Başının bir kısmı tıraşlı olan, tıraşlı olmayan kısmı mesederse caizdir. Başının ön kısmına değil de arka, sağ veya sol kısmına mesedse caizdir. Sarık üzerine mesetmek. İmamı Ahmet Rahimehullah'ın dışındaki bütün müçtehitler, sarık üzerine meshetmekle yetinmenin caiz olmadığı görüşünde birleşmişlerdir. Zira ayet-i celil'e başa meshetmenin farz olduğuna delalet etmektedir. Halbuki sarığa meshetmek, başa meshetmek değildir. İmam-ı Ahmet Rahimehullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, geride zikredilen sarığına meshettiği rivayetine dayanmışsa da, Bu istitlal zahir değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz olan kısmı başına, geriye kalan kısmı sarığa mesh olabilir. Nitekim Enes İbni Malik radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi başında kıtriye yani Katar memleketinde dokunan desenli ve kırmızı olan sertçe kumaştan bir sarıkla abdest alırken gördüm. Elini sarığın altına sokarak mesetti de sarığı bozmadı, başından çıkarmadı. Yine ata rahimehullah'tan gelen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken sarığını açıp başının önünü mesetmiştir şeklindeki rivayette, sadece sarık üzerine mesetmenin yeterli olmadığını ifade etmektedir. 4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Topuklar, ayak mafsalından iki yana doğru çıkan belirgin kemiklerdir. Bir kimsenin ayağa kesilip topuğundan hiçbir şey kalmasa, kesilen o ayağı yıkamak bu kişiye gerekmez. Bir kısmı kalırsa onu yıkaması farzdır. Çünkü Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere insanlara hutbe okurken, Ey insanlar! Size bir şeyi emrettiğim vakit ondan gücünüz yeteni yapın. Bir şeyden sizi nehyettiğimde ise onu bırakın buyurdu. Ayağı kesilecek olsa onun kesildiğini hissedemeyecek şekilde felçli olan kişinin bile abdeste ayağını yıkaması gereklidir, farzdır. Bir kimse, ayağındaki yarıklara, altına suyu geçirmeyen merhem sürse bakılır. Eğer suyu merhemin altındaki yarıklara ulaştırmak zarar veriyorsa, merhemin üzerine suyu uğratarak ayağı yıkamak caizdir. Şayet zarar vermiyorsa, caiz değildir. Suyun mutlaka merhemin altındaki yarıklara ulaştırılması gerekir. Abdestin farzlarının yerine getirilmiş olması, abdestin geçerli olması sonucunu doğurur. Velev ki, bu farzlardan başka hiçbir şeye riayet edilmesin. Abdest uzuvlarında bulunan ve suyun deriye ulaşmasını engelleyen şeylerin giderilmesi gereklidir. Boyacı gibi meslekleri gereği, abdest uzuvlarında suyun bedene ulaşmasını engelleyen şeyleri gidermesi zor olan kişiler, bu hükümden muaftır. Aynı şekilde, Bir uzvu yıkamak sakıncalıysa mes edilir. Mes etmekte sakıncalıysa terk edilir. Çıplak ayağa mes etmek Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellemin abdeste çıplak ayaklara mes sabit olmamıştır. Bilakis abdeste ayaklarını yıkamaya devam etmiş ve onu emretmiştir. Nitekim Cabir radiyallahu an hadisinde yıkama emri şu lafızla sabit olmuştur. Resulullah aleyhisselatu vesselam bize abdest aldığımızda ayaklarımızı yıkamamızı emretti. Ayrıca Amr İbni Abese, Ebu Hureyre, Abdullah İbni Zeyd ve Hazreti Osman radiyallahu anhum ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlatırlarken iki ayağını yıkadığı ifadesine yer vermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yıkadığı bir abdestten sonra buyurmuştur ki, Kim bunun bu abdestin üzerine artırır veya ondan azaltırsa çirkin bir iş yapmış ve zulmetmiştir. Şüphe yok ki ayakları yıkamaya nispetle onları mesetme azaltmadır ki bu da zulümdür. İki kıraatın değişik anlaşılması yüzünden, Bir mezhep ihtilafı meydana gelmiştir. Zira birine göre ayaklar yıkanacak, diğerine göre ise mes ile de yetinilebilecektir. Bunun en güzel ve en doğru şekilde çözümü ise, çıplak ayakların yıkanması, meşhur sünnetle sabit olduğu üzere, abdestli olarak giyilmiş meslerin üzerine de mes edilmesidir. Sahabe-i kiram, tabi'in ve onlardan sonra gelen Ehl-i sünnet vel cemaatin cumhurunun mezhebi, ekseriyetinin görüşü budur. Zaten ayet-i celilenin esre kıraatına göre okunarak mes manasında tefsir edilmesine göre de bu ayakların yıkanmaması anlamına gelmez. Zira İbni Atiyye tefsirinde zikredildiğine göre ayet-i celili kesreyle okuyanlardan bir kısmı da ayaklardaki meslin yıkama manasında olduğunu söylemişlerdir. Nitekim, Kurtubi Rahmehullah'ın beyanına göre, mesh lafzı bazen yıkama manasında kullanılmaktadır. Hirevi Rahmehullah, Ebu Zeyd el-Ensari'nin, Arap lisanında mesh, yıkama manasına da gelmektedir dediğini nakletmiştir. Araplardan nakille de meshin, gasıl, yıkama manasında olduğu sabit olduğuna göre, bu durumda esre kıraatından maksadın, yıkama olduğunu söyleyenlerin görüşü tercih edilmelidir. Zira kendisinde hiçbir şüphe ihtimali bulunmayan nasb kıraatıyla, yıkama hakkında sabit olan hadis-i şeriflerin çokluğu ve ayakları yıkamayı terk edenler hakkında varid olan birçok hadis-i şerifteki tehditlerin sayılamayacak kadar fazla oluşu, çıplak ayakların farzanın sadece yıkamak olduğunu söyleyenlerin tek doğru görüşe sahip olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Keste kıraatından yola çıkan, ehl net sünnet dışı fırkalardan imamiye, zeydiye ve zahiriye gibi bir takım gruplar, ayaklarda abdestin farzının mesten ibaret olduğu veya her ikisinin de birleştirilmesinin vacip olduğu yahut mükellefin bu ikisi arasında muhayyer bulunduğu gibi çelişkili görüşlere saplanmışlarsa da onlar bu hususta kesinlikle sünnet-i seniyeyi göz ardı etmişlerdir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu an bir kaptan abdest alan insanların yanından geçerken şöyle demiştir: Abdesti tamamlayın. Yıkanacak veya mesedilecek her uzvun hakkını verin. Çünkü Ebu'l-Kasım yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Vay ateşten ökçelerin haline'' buyurmuştur. Cabir radiyallahu buyurmuştur ki, Ömer İbni Hattab radiyallahu bana şöyle bildirdi. Bir adam abdest alırken, ayağının üzerinde tırnak kadar bir yer kuru bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görerek, ''Dön de abdestini güzel al'' buyurdu. Bunun üzerine o kimse dönerek tekrar abdest alıp namaz kıldı. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur: Çıktığımız bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden geri kalmıştı. Sonra bize yetiştiğinde biz ikindiye yetiştirmeye çalışıyorduk. Vakit daralmıştı. Bu arada abdest alırken ayaklarımıza meshettik. Sanki mesheder gibi ayaklarımızı hafifçe yıkarken bazı yerleri aceleyle kuru bıraktık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yüksek sesiyle iki veya üç kere vay ökçelerin ateşten başına geleceklere diye nida etti. Ata rahimehullah buyurmuştur ki: Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından hiçbirinin iki ayağına mesettiğini bilmedim. İşte bütün bu hadis-i şerifler ve daha birçok rivayetler ayakları yıkamanın farz olduğunu ifade etmektedir. Zaten yıkama, meshede şamildir. Ama mesh etme, yıkamayı içine almaz. Dolayısıyla abdeste ayakları yıkama daha ihtiyatlı bir davranış olduğundan böyle yapmak gerekir. Ayrıca ayakları yıkamaktaki farziyet, topuklara kadar yıkamakla sınırlanmıştır. Böyle bir sınırlamaysa, meshde değil, Ancak ayakları yıkamada söz konusu olur. Zira ayet-i celilede geçen tabir, ayağın iki tarafındaki aşık denilen iki çıkıntı kemiklerden ibarettir. Ayakları mesh etmenin farz olduğunu söyleyenlerse, topuk, bacakla ayağın mavsalı ayrılma yeri olacak şekilde bacak kemiğinin alt ucuna yerleştirilmiş yuvarlak bir kemiktir demişlerdir. Halbuki bu doğru değildir. Çünkü eğer topuk onların söylediği manada olsaydı, o zaman her ayakta tek bir topuk kemiği olması ve ayet-i celilede kap lafzı tesniyle değil de, cemi olarak getirilmek suretiyle, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın denilmesi gerekirdi. Nitekim her elde sadece bir dirsek bulunduğu için, Mevla Teala Ayeti celil'e de ''Mirfâk'' lafsını cemi getirerek ''ellerinizi dirseklere kadar yıkayın'' buyurmuştur. Ayrıca bacakla ayağın mavsalındaki yuvarlak kemik ancak cerrah doktorların bilebileceği görünmeyen bir şeydir. Halbuki ayağın iki tarafındaki kemik çıkıntısı herkesçe bilinen ve görünen bir şeydir. Bütün herkesin mükellef olduğu şeylerin dayanağının gizli değil, açık olması gerekir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ey cemaat! Saf yaparken topuklarınızı topuklara iyice yapıştırın. Hadis-i şeriflerindeki topuklardan maksat da bizim söylediğimizdir. Dolayısıyla muhaliflerin çıplak ayağın mesedilmesine dair sözleri batıl olmuş, cumhurun, ayakların yıkanması gerektiği hususundaki görüşü ise sabit olmuştur. Nesefi tefsirinde zikredildiğine göre, ayet-i celilede ayakların, yıkanılması gereken ellere ve yüze atfedilmeyip, meshedilmesi gereken başa atfedilmesinin şöyle bir hikmeti vardır. Yıkanılması gereken üç aza içerisinde, sadece ayaklar, üzerlerine su dökülerek yıkandığından, yasaklanmış olan israfın, Ayakların yıkanmasında daha çok olduğu düşünülerek mesedilene atfedilmiş, ancak mesedilsin için değil, ayaklara su dökerken iktisada riayet etmenin gerekliliğine dikkat çekilsin için böyle yapılmıştır. Ayrıca çıplak ayaklara mes etmeyi caiz görmek, abdest ayeti celilesinin sonunda geçen Allah sizi ter temiz etmek istiyor kavli şerifindeki. Temizlik hikmetine kesinlikle ters düşmektedir. Hele yıkanmamış kirli ayaklarla camilere girmenin pis kokular saçarak cemaati rahatsız edeceği düşünüldüğünde böyle bir durumun iyice temizlenmek şöyle dursun alelade bir taharetle bile bağdaştırılamayacağı da aşikardır. Allahü Teala bu azayı kendilerine bulaşacak kirlerden temizlemek için yıkanmalarını emretmiştir hasılı kelam, ayaklar hakkında yıkama emri sağlam ve açık, muhkem, mes emri ise mücmel yani kısa ve kapalıdır. Bu mesele, sünnet-i seniye, ashab-ı kiramdan gelen rivayetler, tabiinden gelen eserler, dört büyük müçtehit ve talebeleri olan fukaha i izam tarafından verilen fetvalar ve bütün ehli sünnet vel cemaatin amel ve tatbikatıyla açıklığa ve kesinliğe kavuşmuş bir mevzudur. Dolayısıyla bu hususta en ufak bir şüphe ve itiraz, kişiyi ehli sünnet vel cemaat mezhebinin nurlu yolundan mahrum bırakabilir. Öyleyse dünya ve ahiret saadetine kavuşmak isteyen kişi, inanç veya amel bakımından cumhura muhalefet ederek, ehl net sünnet dışı sapık fırkaların görüşlerine saplanmaktan son derece sakınmalı ve ayakların mesline kail olarak cennetin ve namazın anahtarını kaybetmemelidir. Nitekim, Cabir İbni Abdillah radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ''Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise Abdesttir. Abdestin farzlarını böylelikle nihayete erdirmiş bulunmaktayız. Abdest Risalesi'nden bir sonraki bölümümüzde inşallah Abdestin sünnetleri bahsin okuyacağız. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 4. Bölüm Sonu